1182 numaralı konu, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim'in namazı olan düşkünlüğü, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, Bir gece yatsıdan sonra Hazreti Peygamber'in yanına geç gittim, bana nerede olduğumu sordu, Senden sonra birisi yüksek sesle Kur'an okuyordu, ben de onu dinledim, Senin eşhabın içinde onun kadar sesi güzel olan ve onun kadar güzel Kur'an okuyan kimse görmedim, dedim, Hazreti Peygamber onu dinlemek için kalktı, ben de onunla gittim. Hazreti Peygamber adamı görünce, bu, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası salimdir. Onun gibilerini benim ümmetimde yaratan Allah'a hamd ve senalar olsun, buyurdu.